Bismillahirrahmanirrahim. ve taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnel hamdalillahi min amalina. illallah la ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret Nefislerimizin şerinden ve kötü amelerimizden Allah'a sınırız. Bizi buraya toplayan Rabbimize hamd Yani şu nefsimizin şerini bilebilirsek, buraya toplanmanın inşallah hakkını Allah'ın izni vermiş oluruz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amelerimizden Allah'a sınırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amelerimizden Allah'a sınırız. Duayı bitirmeden 16 yıllık avukatlık yapmış, boşanma vakalarına bakmış, Müslüman olmayan birisinin kendi hayatı alakalı bir bölümünü zikredeceğim. Duaya devam edeceğim inşallah. Bir zaman sonra avukatlığı bırakmış. Boşanmaya sebep olan, sebebi durdurmak için psikoloji ilmine yönelmiş. Müslüman değil bu şahıs, Fransız asıllı birisi. Ve 20 yıllık da süreç içerisinde de Allah'a izleyen kendisine yetenek vermiş. Psikologlara ders verecek düzeye gelmiş ve 20.000 tane boşanma vakası olan evlilikleri durdurmuş. Kendi yazısında diyor ki 20.000 tane haftayla terapi yaptım. 20.000 tane evli boşanma durumunda olan evli durdurdum ve 20.000 tane hastanın hastalığıyla aynıydı diyor. Şimdi kullanacağı cümleyle Kur'an'daki ayet birbirine çok ölçüyor. Bu belki 60 senelik hayat tecrübesinden yola çıkarak Müslüman olmadığı halde Kur'an'ın bir ayetini yaşamış. Bir insan kendisinin en büyük düşmanıdır kanısına vardım diyor. Çünkü boşalmaya sebep olan vakalarda kişinin kendi nefsi yatıyordu Ve her gelen hastama diyor kendine dön kendin yapmanı gerekeni yap dedim. Evlilikleri diyor, hepsinin kurtuldu. Ve 20 bin tane hastadan tebrik ve teşekkür geldi bana diyor. Şimdi dönelim kendimize. Nefis daima kötülüğü emreder. Ayet kardeşler. Ha işte bizi inşallah Allah'ın izniyle buraya toplayan Rabbimize hamdolsun olsun. Toplanmamızın inşallah en büyük sebebi de muhakkak biz bu dersleri biliyoruz. Duymuşuz. Sakın şeytanın şu vesvesesine kapılmayalım. Ya bunu biliyoruz. Sahabe kavrayınca kardeşler bu söz nifak alemetidir. İçimizde yeni kardeşler vardır. Peki nifak nedir? Munafıklıktan bir cüz kardeşler. Yani hastalık. O yüzden sakın ay şeytanın bu vesvesesine kapılmayalım. Mesele bilmek değil, onu tekrar etmek ve hayata geçirmek, hayata geçirirken de taze tutmak. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız bizi yoktan var eden bize hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şeride gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurulmuştur. Kardeşler, iştenlikle bir insan gerçek manasıyla Allah Azze ve Celle'nin kendisine yazdığı hayrı kimsenin engellemeyeceğine iman ederse müminin süresini yaşar kardeşler. Gerçekten yaşar. Yani müminlerin vasıfları artık kendisinde Yaşadığı zaman akımı içerisinde azalarını sudur etmeye başlar. Hem kalbinde hem dilinde hem de azalarında. Müminlerin vasfını çoğunuz bilirsiniz. Müminler kurtuluşa erdi. Peki hangi müminler? Allah Azze ve Celle firdet cennetini yaratıyor. Firdet cennetine soruyor. Nasıl buldun diye. Bunun tefsirinde şerhinde izahında şüphesiz ki müminler kurtuluşa erdi diyor ayette. Cennet dile gelerek böyle söylüyor. Şüphesiz ki müminler kurtuldu. Saadete erdi. Peki hangi müminler? Namazlarında huşu içinde olanlar onlardır. Namazlarında huşu içinde olanlardır. Olanlar Eşlerin dışındakilerine bakmayanlar onlardır. Emanete hıyanat etmeyenler onlardır. Verdikleri sözde duranlar onlardır. Lağdan yani boş sözden yüz çevirenler onlardır. Ve namazlarını muhafaza edenler onlardır. Kardeşler Allah Azze ve Celle bizlerle ahit ve anlaşma, sözleşme yapıyor. En büyük patron. Bizimle anlaşma ve sözleşme yapıyor. İşte insanı bu hayrdan alakoyan inanın kardeşler nefsinden başka hiçbir şey değil. Yani Rabbi ile anlaşma yapmış olduğu bu sözleşmeden insanı alakoyan nefsinden başka hiçbir şey değil. O yüzden Hazreti Ali'nin de dediği gibi derslerde sık sık tekrarında hayır vardır. Nefsini bilen diyor Rabbini bilir kardeşler. Allah kendisine rahmet, merhamet mağfiret etsin. Şeyhülislam'ın 8. cildinden inşallah bu akşam istifade edeceğiz. Sanki yani insan bu satırları okurken 200. sayfadan başlıyor devam ediyor. Özellikle kalp amelleriyle alakalı ki birinci gözde talebesi İbn-i da aynı şekilde en çok kalp amelleri üzerinde durmuş. Ki burada kürsüden ilimeli alimlerin Şeyhülislam'ın diyor en büyük talebesi ondan başka diyor kimse olmasaydı o amel olarak kendisine yeterdi. Kim bu? İbn-i Kayyum. İbn-i el kitabını açın okuyun. Buna benzer nefis tezkesiyle alakalı kitaplarını okuyun şeytanın ile alakalı kitaplarını açıp okuyun. Ki bu asırda vefat eden, ki bütün hadis alimlerinde otorite olarak kabul ettikleri şeyh Albanya soruyorlar. Üstad, İslam yeryüzüne nasıl garip olur? Kişi nefsinde yaşamaya başlamayla cevabını veriyor. Kişi kendi nefsinde yaşamaya başlamayla Allah'ın izniyle İslam yeryüzüne garip olur. Bir kişi kendi nefsinde bunu yaşamaya başlamazsa ne ailesine sözü geçer, ne çocuklarına sözü geçer, ne kapı komisuna sözü geçer, ne iş yerindeki arkadaşlarına sözü geçer. Belli bir zaman sonra takva sergilemeye çalışır. Belli bir zaman sonra yetiştirdiği insanlar kendisine muhalefet etmeye başlar. Çünkü özüyle sözünün bir olmadığını görürsün. Ağzından çıkan sözlerle amellerinin bir olmadığını görürsün. Bu defa dün övenler bugün yermeye kötüleme başladılar Ki 20 yıldır bu cami içindeyim ben. Ki hep bu cemaattan önce birçok cemaatlerde kaldım. Genelde insanlar önce insanlar överler. Çünkü tanımıyorlar hayatlarını, sosyal hayatlarını. Belli bir zamansın onların işlerine girdikleri zaman nasıl işlerine girdikleri zaman yani ticarete komşuluk gelmeler gitmeler hal ve hareketlerini gördükleri zaman işte şu hadisi tek tam net bir şekilde daha güzel anlam kazanır. Allah Resulü Hazreti Ömer'in de bulunduğu bir ortamda bir canaze geçer kardeşler. Buhari Müslüm hadisleri. Bir topluluk da onlar hakkında güzelliklerinden bahsederler o cenaze, geçen cenaze sahibinin. Allah Resulü vacip olurlar. der. Subhanallah. Hazretimler püf dinliyor çünkü Allah Resulü havadan konuşmaz, onu her konuştuğu vahiyledir, vahiy mensheli dir. Çünkü Nejim Suresi birden sekize kadar olan ayetlere baktığımız zaman, wa nejmi izahawa ma da la sahib bukum ma qawa wa ma yantku anil hawa inhuwa illa vahiyu yahu. O havadan konuşmaz, onu her konuştuğu vahiyledir. İşte Hazretimler bunun farkındalar ki Peygamber Aleyhisselam bütün hal ve hareketleri vahiy mensheli, havadan hareket etmiyor, vacip oldu derken muhakkab bir hikmet vardı der, püf dikkat takip eder bekler müddet zaman sonra bir cenaze daha geçer kardeşler. Subhanallah. Bu aynı toplu o şahıs hakkında kötü amellerinden bahsederler. Şöyle şöyle hasletleri var diye. Allah Resulü yine vacip oldu der. Hazreti Ömer tacip eder. Ve bir müddet sonra dayanama sorar. Ey Allah'ın peygamberi anam babam sana feda olsun. Al ne bir cenaze geçti sen bu hakkında vacip oldu dedin. İyiliklerinden bahsediyorlardı. Aradan bir zaman geçti bir cenaze daha geçti. O toplum onun hakkında kötü amellerinden bahsedildi, de yine vacip oldu dedin. Allah Resulü cevap verir. Sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Tabii ki, nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ya hiç kötü biliriz diyeni duydunuz mu Allah için? Hangi cenazeye kötü biliriz diyeni duyduk? Hiç görmedik. Biz işki içenlerin bile arkasında durduk. Masihetlerinin ki bu yakın tarihte oldu, kim oldu önemli değil. Hiç kimse kötü biliriz demiyor. Ya eğer bu şahitler, eğer şahitliği doğruysa bu asırdakilerin, kimse cehenneme, cehenneme gitmeyecek. Ama bu şahitlik o şahitlik gibi değil kardeşler. Bak Allah Resulü'nün tezki ettiği topluma sizler diyor Allah'ın yer yüzündeki şahitlerisiniz. Rabbani insanlar, Kur'an ve sünnete göre hükmeden insanlar, adil insanlar, Allah'ın indirdiği hükümlerle göre tartan insanlar. Hükmettiği için Allah Resulü vacip oldu diyor. Sizler Allah'ın yer şahitlerisiniz. O toplu, o şahıs hakkında iyi biliyordu. Sosyal ilişkileri vardı. Komşul hakkı, ticaret hakkı, yolculuk hakkı. Bunları sünnete göre yaşamıştı. İyi tanıyordu iyiliklerinden bahsettiler. Çünkü güzel amellerine şahit olmuşlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derler, yani cennet ona vacip oldu kardeşler, subhanallah görüyor musunuz? Ve arkadan geçer, bir cenazadan sonra da vacip oldu. Niye? Kötü amellerine şahit oldular. Şimdi 15 sene, 20 sene iç içi olan arkadaşları, komşuları düşünün. Nelerine şahit ister istemez olmuyoruz ki. Yalanlarına mı? Dolanlarına mı? Hilelerine mi? Hurdalarına mı? ve bir sözlerde durmamalarına mı? Dinlerini bile dünyaya satmamalarına mı? Nelerine şahit olmuyoruz? Allah'ın adını bile Allah'ın dinini bile nefsini kabartmak için kullanıp kullanmamalarına şahit olmuyor mu? Karışa innamel a'malu bi'n-niyet hadisine bakın. Yani insan hakikaten hidayete erdikten sonra Allah azze ve celle arkadaşlar hiçbir topla hidayet erdikten sonra saptırmaz. Kur'an ve sünneti girmediği ev, ulaşmadığı hüccet edilmediği insan kalmayacak. Çünkü yaradan Rabbimiz buyuruyor ki biz elçi göndermediniz, topla, azap edici değiliz. Bu Allah azze ve celle'nin adaletindendir, merhametindendir, lütfundandır, keremindendir ücret, uyarıcı gelmemişse hesap yok. Çünkü biz uyarıcı göndermedik. Topla diyor azap verici değiliz. Ki mülk süresini açın bakın. Onlar diyor cehennemin diyor, uzaktan uyultusunu işitirler. Ve oraya bir topluk hep atıldığında oranın cehennem bekçileri onlara derler ki burayla sizleri uyaran bir uyarıcı gelmedi mi? Çünkü bütün peygamberlerin vasıfları anlatılırken cennette müjdereci ve cehennemle korkutucu olarak göndermişler. Kardeşler Allah'tan korkun. Sakın ha nefislerinizin peşine gitmeyin. Dünya hayatı aldatışıdır. Peygamberler de bunu demişler. Ey insanlar Allah'tan korkun. Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Sizler Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktandı. Dünya hayatı bizden öncekileri aldattı. Sakın sizi aldatmasın. Dünya hayatı az bir geçimliktir. 124 bin peygamber bunu söyledi kardeşler. Ve devamında dediler ki Allah'tan utanmıyorsan, Allah'tan korkmuyorsan istediğin günahı işler. Serbestsin. Şeyhülistan İyilik Allah'tan kötülük nefsindendir diye başlık atmış ve devamında diyor ki nefsini tanımaya başlayan bir kul diyor. Nefsini fark eden kitap sünnete göre ilim olarak nefsini tanıyan nefsin ne olduğunu tanıyan bir kul ve nefsine murakabe halinde olan bir kul ilmi arttıkça ki Allah'tan en çok kimler korkar? alimler korkar. Şeyh Hulusi'nden burada bir bab daha açmış. Bütün alimler mi? diyor. Hayır. Bütün alimler değil kardeşler ilmiyle amel eden alimler. Çünkü dariminde gelen bir rivayette Allah Resulü'ne soruyorlar. Ey Allah Resulü alim kimdir? Bildiğiyle amel edendir. Herhalde bildiğiyle amel etmeyen değil. Onlar kitap yüklü eşeklerdir. Merkep. Merkebe özür diliyorum. İster ne kadar kitap yüklü nedir gene? Şey. Gene eşek. Belhum adal diye geçiyor. Allah Celle insanı çok güzel bir surette yaratmış. Ama es fele safiret. Ta aşağıların aşağısına çekmiş. arkadaşlar insan oğlunda öyle bir mayasında öyle bir nimetler fark edilmiş ki ki Şem suresine baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Allah Azze ve Celle gezegenlere yemin ediyor. Atlara saçtıkları kıvılcımlara yemin ediyor. 8, 9, 10, 11. ayetlerde Şem suresinde de buyuruyor ki And olsun ki nefse, onu şekillendirene, ona iyilik ve kötülük kabiliyetini ilham edene Yani Yaradan Rabbimiz bizleri, melekleri imrendirecek, kulluk yapabilecek meziyeti ruhumuza, nefsimize teçhiz etmiştir. Eğer böyle bir şey yoksa neden peygamberler gelsin? Neden kitaplar insin? Peygamberlik silsiyası bittikten sonra neden uyarıcılar hala devam etsin? Buradaki hikmet nedir? O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, vermiş olduğumuz akıl nimetini kullanmayanlara azap edeceğiz. arkadaşlar din deliden düşmüştür. Üç günlük dünya hayatını rahat yaşamak için, insan anasından doğma dünyaya mühendis, fabrikatör, kimyager, avukat, hakim, savcı ve hangi meslekte ise bu şekilde gelmiyor. Üç günlük dünya hayatını tanzim için, Beş senelik okul. Üç veya dört sene lise. Şimdi ne oldu tam da aklında değil. Üç dört sene ortaokul, lise, dört sene üniversite, iki sene master, yirmi beş sene emeklilik. Kardeşim topla tam altmış yetmiş sene diyor. Altmış 70 sene için altmış 70 sene çalışan insanoğlu ebedi hayata inanıyorum diyorsa bu nefsi için nasıl bir murakabe altına girmesi lazım? Hani ayette dedi ya nefis dayıma kötülüğü emreder. Altmış senelik Müslüman olmadığı halde 20 bin hastayla terapi yaptı ya bu şahs ve Kur'an'daki ayeti isabet etti ya biz 60 sene hayat yaşayan bir insanın tecrübesini şu anda aldık. Demek ki benim bana verdiğim zararı hiç kimse veremiyormuş kardeşim. Bir insanın en büyük başına gelecek afet ve musibet annesinden öksüz mü kalması? Babasından yetim mi kalması? Evladı çoluk çombola mı mı gitmesi? Servetinin mi yok olması? Hayır kardeşim. Esas yetimlik, esas öksüzlük bu değil. Esas müflislik bu değil. Esas kayıp nedir biliyor musun kardeşim? Seni yoktan var edenin rahmetinden mahrum kalman. Onun seni unutmasıdır. Çünkü ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah'ın unutturduğu ve Allah'ı unutanlar gibi olmayı. Şimdi bir insan Allah'ı nasıl unutur? Allah adı ve celle bir insana kendisini nasıl unutturur? Kitabını nasıl unutturur? Hükümden nasıl unutturur? İnsan dünyaya Tahrim suresinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi Kadının göğüsleri arasından erkeğin de bel kemiğinden çakan bir su. Kirli bir atık bir su. Allah Azze ve Celle belli bir zaman sonra anne babanın vasıtası bunu dünyaya getiriyor. Çırıl çıplak hiçbir şey yok. Subhanallah. Ama yemeye, içmeye, güçlenmeye, kuvvetlenmeye başlıyor. Konuşmaya başlıyor, yürümeye, gezmeye başlıyor. Eli üst tutmaya başlıyor. Güçlenmeye, kuvvetlenmeye başlıyor. Subhanallah. Peygamberin karşına çıkıyor, dikiliyor. Kemikleri toz haline getiriyor. Peygamberin önüne sepiyor. Ey Muhammed bunu kim diyecek diye meydan okuyor. Kendini bir damla sudan yaratana. Allah azze ve celle onun hidayete gelmesi için cevap vermiyor. Ya susturmak için cevap veriyor. O şahıs hidayete gelmiyor ama bir daha itiraz da edemiyor. Çünkü meydan okuyan yoktan var eden. Alemlerin Rabbi. Ey Resulüm onlara de ki diyor. Onları önce kim yarattıysa tekrar o. Yani Allah yarattı diye bir ifade yok. Kim yarattıysa tekrar o. Rabbimiz nasıl durduruyor görüyor musunuz? Peki inkar edeni durdurdu. Bizim kalbimiz nereye gitti? İman edenler de burada bir ders var. Kardeşler bizi yoktan var eden, bizi bir damla sudan bu hale getirmiş. Bu aleme göndermiş. Akıl nimeti vermiş. Göz nimeti vermiş. Kulak nimeti vermiş. Ve bir de gönül vermiş. Kalk vermiş bizlere. Kardeşler göz görme içindir. Kulak içmek içindir. Ağız konuşmak içindir, el tutmak içindir, ayak yürümek içindir. Peki kardeşler kalp ne içindir? Kalp, kalp. Allah'ı sevmek içindir kardeşler. Bir kalp Allah'ı sevmekten mahrum kalmışsa, Allah'ın dışındaki sevgiler buraya girmişse bu kalbi taşıyan kişi hammallık ediyor kardeşim, Hammallık yapıyor. Çünkü en büyük ağırlık odur. O yüzden Şeyhülislam diyor ki burada, yani ayet hadisten sözüyle fıkıda diyor ki İyilik Allah'tandır, kötülük kişinin neslindendir. Allah kötülüğü yarattı diyen birisi olursa diyor, haşa Allah'a iftira atmış olur. Hangi bapta yarattı derse iftira atmış olur? Allah azze ve celle elli bin önce kaleme yaz dedi. Kalem ne yazayım dedi. Allah Celle buyurdu ki kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Kalemin yazmasında teker edecek olayları Allah azzeyle ezelim ile bildiğinden dolayı kulların azalarına su olan eylemleri bildiği için kalem yazdı. Yani kulların füllerinde hangi amelleri işleme iştiyakı varsa Allah'ın isteksiz bir şekilde yaratması istekli bir şekilde yaratmadığını zikrediyor Şeyhülislam. Yani dolayısıyla Allah Azze Celle insanlara iyilik olarak ne yapmış? Akıl vermiş, kitap indirmiş, kitabı açıklayan bir peygamber göndermiş, peygamber 130 bin arkadaşını dost yaren yapmış, onların müşriklerini bile şerefli, olgun insanlar yapmış, onlara göndermiş. Çünkü onlar yalanı kendilerine yakıştırmıyorlar. Şerefli insanlar, dürüst insanlar ve kıyamata kadar gelecek insanlara da doğru yolu göstermiş. Ve devamında diyor ki Şeyhülistan, bu iyiliktir diyor. Eğer bir insanın kalbinde diyor, iyiliği yapma, iyiliği işleme, doğrunun peşinde gitme, eğilimi varsa bu Rabbinin ona sırf merhametindendir. <gülüyor> sırf keremindendir, sırf mutfundandır. Kareşer, nur kalbe girdiği zaman diyor, ayet-i kerimede o kalp genişler diyor. O kalp diyor cennet bahçesindeymiş gibi olur. Bir insanı cennet ehli olarak tanımak mı istersin diye sorulduğunda ey Allah'ın Resulü cennet ehli fark edilir mi? Cennet fark edilir. Onun dünya ait bir derdi, gamı ve sevinci yoktur diyor. Dünyaya ait. Çünkü o hadise hayatı boyunca hiçbir zaman unutmaz. Nedir o hadis? Dünya ve içindekiler lanetlenmiştir. Ancak Allah'ın zikri ve peşinde gidenler hariç. Yani müminin kalbi Allah'ın zikriyle meşguldür. Onun kalbine o zikrin sevinci, tadı, lezzeti öyle bir girmiştir ki artık dünyaya ait hiçbir şey kalmamıştır. Dünyadan gelen bütün nimetler ise o zikri daha güzel bir şekilde insanlara ulaştırmak, o zikri korumak ve insanların da bu zikirden nasibini almaları için dünyalık nimeti ona hizmetkar etmiştir. Malıysa, arabasıysa, imkanıysa, ilmiysa neyi varsa o zikirden insanlar isfari etsin diye o nimetine insanların sunmuştur. Neyse kardeşler Allah ve Sellem buyurduğu gibi iki şeye imrenilir diyor. Eğer biz bu iki şeye imrenmezsek, iki şeye güpte etmezsek ve iki şey yaşamasak, bu iki şeyin dışındakilerine düşmemiz diyor Şeyhülislam kaçınılmazdır. Yani insan iyiliği yaşamazsa kötülükten kurtulması mümkün değil. Eğer hakkı bilme, hakkı sevme, hakkı kabul etme, hakkın peşinde gitme diyor. Kişinin nefsine sevdirilmesi bu Allah'ın ona diyor merhametinin, sınırsız yüceliğinin diyor lütfundan da diyor. Eğer bu kendisinde yoksa diyor, demek ki onun nesli ona kötülük işlettirmeyle karşı karşıya kalmıştır ve bundan da diyor kurtulması da kardeşler mümkün değildir. Şimdi erkek kendi nefsini bir yoklasın. Kalbini de böyle masaya koysun. Hakikaten biz namazlarımızı kılarken, Kur'an derslerine giderken, zikir ortamlarına gelirken, iki tane bir Müslüman Müslümanı ziyarete giderken kalbimiz nasıl kardeş? Empati kuralım. Sevdiğimiz bir insan telefon açtı bize geliyor akşam ziyarete. Bir empati daha kuralım. Sevmediğimiz insan bize geliyor. Telefon geldi. İnan o evde var ya çocuğa çatarsınız, hanıma çatarsınız, Ufacık bir şeye sabredemezsiniz. Niye? Hanımın tarafı da olabilir. Mecburiyetten kabul etmiş olabilirsin. Yani sevmediğin bir insan geliyor sana. Huzursuz eden bir insan geliyor. Sıkıntı veren bir insan geliyor. Kardeş, namazları nasıl kılıyorsun? Sen namazlara ezan okunurken Rabbinin seni çağırdığı zaman sen nasıl gidiyorsun? Yani seven bir insanla karşılaşma esnası gibi mi? Yoksa sevmeyen bir insanla diyalog halinde olma gibi mi? Eğer bir insan Rabbine muhabbeti kalbine koymuşsa onun dışındaki her şey ona acı, ızdırap ve verir. Ve gelen kişi kendisini Rabbinden ediyorsa onun baş düşmanıdır. Gözüne çapak kaçmış gibidir. Kalbi hummaya tutunmuş gibidir. Onun en büyük düşmanı kendisine Rabbini unutan, unutturandır arkadaş. Ve günaha sevk eden kişidir. Şimdi yoklayalım biz kendi nefsimizi. Hakikaten bizim diyalog halinde olduğumuz insanlar kimler? Sevdiğimiz insanlar kimler? Biliyorsunuz hadisi müslümde geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sahabesi diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın amellerine baktık da bize çok ağır geldi. Ama biz Peygamber'i çok seviyorduk. Ve cennette de onunla beraber olmak istiyorduk. Bir sahabe anlatıyor. Gece namazına diyor Peygamber'e iştirak ettim diyor. Peygamber'in sol tarafına durdum. Allah Resulü aldı diyor beni sağ tarafına çekti. Şimdi iki kişi namaz kılarsa sağ tarafa geçmek gerek. Allah Resulü Bakara suresini götürdü. Ali İmran suresini götürdü. Ayaklarım uyuştu diyor. Az kasım bir peygambere muhalefet edecektim. Yoruldu diyor ayaklarım. Sahabe bunu gördüğü için diyor ki biz peygamberi yaptı ameli yapmamız mümkün değil. Peki peygamberi cennete nasıl komşu olacağız? Seviyoruz. Allah Resulü ağzından güzel bir söz döküldü. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kardeşler hakikaten biz kimi seviyoruz? Nebi Aleyhisselam Allah'ı nasıl zikretti? Davut Aleyhisselam Allah'ı nasıl zikretti? Bütün peygamberler Allah'ı nasıl zikrettiler? Birkaç tanesinden örnek verelim. Davut Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbim sana olan sevgim diyor. Ailemden, malımdan, neslimden, canımdan ve soğuk sudan daha sevimli kır. Şimdi yaz ayındayız. Soğuk su lezzetlidir değil mi kardeşler? Hastalık, masallıyorsa yoksa. Yani lıkır lıkır içiyorsun oh boğazdan aşağı geçiyor. Ciğerde bayram ediyor. Ya Rabbim sana olan sevgimi nefsimden Ailemden, malımdan soğuk daha lezzetli. Kıy. Ya Rabbi bana verdin bu nimetlerden neyi çekip aldıysan seni zikretmem için boş vakit kıl. Subhanallah. Davut Aleyhisselam'a bakın. Süleyman Aleyhisselam'a bakın. Atları sevmem diyor. Rabbimi yaklaşmama vesile kıldığı içindir. Çünkü bu mallarla diyor ben Allah'a daha çok güzel kulluk ediyorum. Biz malı niye istiyoruz kardeşi? Eğer o mal bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa, huşundan uzaklaştırıyorsa, zikirden uzaklaştırıyorsa, Rabbimizden bize ediyorsa o mal beladır kardeşim. O para beladır. O servet beladır. Esas servet, esas zenginlik Allah'a yakın olmak değil mi? Allah'ın dostu olmak değil mi? Bütün kalpler Allah'ın iki parmağı arasında değil mi? Bütün kayılar Allah'ın iki elinde değil mi arkadaşlar? Biz kurtuluşu huzuru nerede arıyoruz? Kime ilah edindik? Allah resmi hadisini bilmedik mi? Dinarın kulu helak olsun. Kadifenin kulu helak olsun. Ayağını diken basın çıkmasın. Dinar ne demek? Her şeyi para çözer. Hayır her şeyi para çözmez. Rabbimiz çözer. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Biz bütün derslerde sıksız zaman zaman niye şunu işliyoruz? Allah bir kula hayır yazmışsa, bütün insanlar cinler melekler toplansa, Allah bir kula şer yazmışsa, bütün insanlar cinler melekler toplansa, kim sağlık koyamaz. O yüzden Şeyh Hulusan diyor ki, iyilik gelirse Allah'tan bileceksin, kötülük geliyorsa Müslüman kardeşim bunun nefsinde ara diyor. Ve inanın kardeşler bütün musibetlerin temeli günahta yatıyor. Başımıza gelen bütün musibetlerin temeli günahta yatıyor kardeşler. Ha, istisna var mıdır? Vardır. Kim bu Eyüp Aleyhisselam? O da onun pişme devresidir. İstisna var mıdır? Vardır. Kim Yusuf Aleyhisselam? Zinadan uzak kaldığı için hapis benim için daha iyi dedi. Ama o hayatının dönüm noktası oldu. Orada pişme yetiştirilme devresi oldu. Allah azze ve celle sevdiği kullarını belli bir mertebe getirmek için yetiştirir. İbnü Kayyım buna şöyle bir örnek veriyor. Evladım diyor. Lokman Aleyhisselam'a da atfediliyor. Demirci diyor Demiri diyor ateşin içine sokar çıkarır İntikam almak için değil Eline baryozu alır Demire vurur Niye vurur? Şekil vermek için Eğer o malzeme ham bir malzeme ise Çelik malzeme ise ateşten çıktıktan sonra Yamulmaz Ama eğer özür diliyorum molasa Yani ham bir madde değilse Çürükse Ateşten çıkar çıkmaz yamulur daha balyozu yemeden Evladım diyor Allah da vurdu mu böyle vurur Sah malzemeni ortaya çıkarmak için Allah vuruyor Kardeşim Aslan bile avını avlarken en güzel yerinden alıyor değil mi? Allah azze ve celle de Bize vuruş yapacağı yeri çok iyi biliyor Bakın şöyle peygamberlerin kısalarına Bunu çok güzel görürsünüz Lokman aleyhisselam neyle imtihan oldu? Boyu kısaydı Çirkindi Burnu yamuktu Suratı simsiyattı Onun fiziğiyle alaydılar Yusuf aleyhisselam yakışıklıydı Güzelliğiyle imtihan oldu Hz. Musa hak tabirince bodyguard'ı bir tokattan küpteyi öldürdü. Bak o şeyle imtihan oldu. Herkesin imtihan alanı kendi bünyesindeki zafiyeti neyse orası kardeş. Bakın subhanallah İbrahim aleyhisselama Allah azze ve yıllarca evlat vermiyor. Evlat sevgisini koyuyor kalbine. Özlemi, muhabbeti, e, çevrede evladı olan insanlar çok var. İhtiyar fari haline kadar gelmiş kardeşler. Şöyle bir takayyir edip çevrenize çocuğu olmayanlar vardır. Kendisi sabreder, hanımı sabretmez. Hani sabreder. Çevredeki insanlar gelir iğneleyici laflar sokar. Ya kıstırdır, çocuğu olmuyor, şöyledir böyledir. Buna da sabreder. Şeytan nefsi vazgeçmez. Kocamış hale gelir. Allah sana bir ömür evladı muhabbetini içine koyar. Evladı muhabbetini koydansa evladı verir. Verdikten sonra en sevdiğini Allah yoluna kurban et. Hadi bakalım, imtihan başladı. Karışlar Allah azze ve celle kıskançtır. Sevgimizde bir şey Allah'a denk tutmaya kalkarsak, Allah azze ve celle tutar o şeyi elimizden alır. Ey İbrahim, sevdiğini Rabbinin yoluna kurban et. Hazreti İbrahim düşünüyor, en çok sevdiğim nedir? Ciğer para. Ey varım ben rüya görüyorum. Rüyamda seni boğazladığımı görüyorum, ne dersin? Ee, evlat da peygamber. Ey baba, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Kareşer, bakın Allah azze ve celle ayetin devamında ne buyuruyor? Sabrettikleri... Bak ayetin başında sabrettikleri. Devamında ayetlerimize yakina inandıkları. Devamında da subhanallah. Teslimiyet gösterdikleri için biz onlara gelecek kuşaklara iman ve önder yaptık. O yüzden Nebi bir Vesselam da buyuruyor ki Ya Rabbim beni takva ehli kullara rehber et. Yani Allah'ın Resulü bile Allah'tan korkan insanlara mürebbi olmayı arzuluyor. Öyle ya Allah'ın dinini anlattım bir topla. Bu insanlar dinleyen insanlar arınmak istemiyorsa, temizlenmek istemiyorsa Allah'a kul olmak istemiyorsa anlatan peygamber de olsa hava peygamber ecrini alır ama kullarda bir şey yok o yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Sabretti ayete yakinen iman etti Hazreti İsmail Aleyhisselam da sabretti kendinizi Hazreti İsmail'in yerine koyun evlatlar babam beni kesiyor hangi nefs buna dayanır ya babasın evladını kesebilecek mi karışım bir tefekkür et Allah için Nefsimizden geçemiyoruz daha. Bir göz zinasından kurtulamıyoruz. Evladı nasıl keseceğiz? Şöyle baba, evladını gözünle getir kardeş. Baba olan kardeş, evladını şöyle gözünle getir. Şöyle yere düşmeye kalkıyor, kuşun koşun sen tutuyor, kaldırıyor. Nasıl keseceğim onu? Hz. İbrahim kesiyor, gerçekten kesiyor. Ama bıçak kesmiyor. Ve Allah Azze Celle ne buyuruyor? Biz İbrahim'i ahdine bağlı bulduk diyor. Biz İbrahim'i bir tane kelimelerle sınadık, onu denedik. Ve o da dedi ki, Rabbim bize de bu teslimiyeti nasip etsin. Amen. Peygamberleri ey Resulüm anlat ki ibret alsınlar. Bu yüzden anlatıyoruz Allah'ın izniyle, ibret almak için. Subhanallah. Ya Rabbim, beni teslimiyette devam eden kullarından kıl. Zürriyetimden de sana kullar devam eden nesil kıl ve şirk ehlinden etme. Allah Celle buyuruyor ki, zalimlere ahdim erişmez. Bak peygamber bu makama yükselmiş. Ama arkadan gelen zürriyeti için allah Teala ne yapmıyor? Vaat vermiyor. Bir baba peygamber dahi olsa ha, ve ahdine bağlı, bağlı kaldın diye allah Teala kurban gönderiyor, kurbanı kesiyor kardeş. Bir, evlattaki teslimiyet. İki, Subhanallah. Şehre giriyor. O şehirde iki tane eş almak yasak. Bir tanesini Hz. İbrahim Aleyhisselam iki yerde yalanı var. Bir tanesini hemşirem diye tanıtıyor. Bizim halk dilince söyleyelim kız karışım diye. Kral, kadına saldırıyor. Kime? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına. Şimdi cahiliye döneminde yaşayan bir kadın olsa, ilmi olmasa beni krala ne biçim bu peygamber? Peygamberlik taslıyor. Krala bana zarar versin diye mi gönderiyor? Demiyor kardeş. Demiyor. Birlerimiz diyebilir. Ama o peygamber karısıydı. Lut Aleyhisselam'ın karısı da peygamberdi ama cehennemlik oldu kardeş. Bir insanın kalbindeki inancı nefsil arasındaki murakabe kardeşler peygamber evinde yaşadığı için değil bizzat kendi nefsiyle rabbi arasındaki bağlantıdır firavunun karısı da peygamberimizin inşallah cennette hanımı olacak çünkü müslüman asiye valdemiz şimdi konumuza dönelim subhanallah allahu mekfinihim bir şeht ediyor kral kendisine saldırıyor ne kocasını kötülüyor neden? Nefisinden baş başa kalıp da gaflete düşüyor. Rabbinden yardım istiyor. Çünkü burada bir hikmet var. Türkçesini söyleyelim. Allah'ım beni dilediğin şekilde koru. Kral da boğulmaya başlıyor. Kardeşler bu olay tam üç kere tekrar ediyor. Üç kere kendine geliyor. Ey Rabbim ölmesin diyor. Ölürse benden biriler. Üç defa debeleniyor. Üç defa kendine geliyor. Üçüncüler diyor ki alın bu kadını İbrahim'e götürün ve söyleyin bu şehirden de çıksın. Çünkü herhalde karısı cinli. Hastalıklı. Tutmayın bunları. Annemizi eline el değmeden kurtuluyor kardeşler. İmtihan bitti mi? Bitmedi. Bu defa diğer hanımına. Şimdi çocuğu oldu kıskançlık başladı. Hacer'le İsmail'i çöle gönder. Hadi baba peygamber ya karısı? Bu çocuk. İn yok cin yok. Hiçbir belde yok, hiçbir ev yok. Şu anda Kabe dediğimiz yer. Subhanallah. Tam oraya götürüyor. Uzaklaşmadan Hacer validemiz diyor ki Ya İbrahim dur. Sen kendinden beni buraya getirdin yoksa Rabbim mi emretti? Rabbim emretti. O zaman git diyor. Allah aşkına şöyle bir yoklayalım nefsimizi ya. Bir imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman Allah azze ve dışında kimler aklımıza geliyor? En ilk mi Rabbimiz aklımıza geliyor en sonunda mı? Cebimiz kabarı, Karnımız tok. Sırtımız tak. Sıkıntımız hastalığımız da yoksa o Ama bir imtihan geldiğinde cebimiz boş. Sıkıntımız var. Üstesinden gelebilecek de bir engel de sebep de yok. O aklımıza Rabbimiz geliyor mu? İşte Hacer validemiz eğer Rabbinden diyor git diyor. O beni görüyor. O yedi defa Safa Merve niye yapılır biliyor musun kardeşim? Pes etmediği için. Yılmadığı için. Ve yolun yarısında biraz bir müddet gittikten sonra koşarak gidin. Yani Subhanallah bak orada bir sebep yok ha. Ama ümidini kesmiyor. Aynı işte aynı gayret, aynı atmosferde Rabbinin rahmetinin ineceğine ümitli. Dedim ya bir şey burada var. Sen onu görüyorsan ona koşarsın. Büyük bir iştiyakla ama yoksa nasıl koşacaksın? O Rabbinin rahmetine ineceğine ümit var. Ümit var. İşte bizde de bunlar olması gerekiyor kardeşim. Ümitli olmamız gerekiyor. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmememiz gerekiyor. Şeytan ağından kurtuluncaya kadar nefsimizin prangasından kurtuluncaya kadar nefsimizi şeytandan satın alıncaya kadar onu yakaladıktan sonra da ölünceye kadar pes etmeme adına mücadele etmemiz gerekiyor kardeşim. O yüzden işte ne diyor? Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken Peygamberimiz Allah diyor İbrahim'i dost edindi diyor Müslüm'de gelen hadise. Allah Azze Celle neden İbrahim'i dost edindi? İmtihanlara sabretti. Allah'a karşı hiçbir zaman şüpheye düşmedi. Nefsiyle, ailesiyle, aileleriyle ve evladıyla imtihan oldu. Ve ben alemlerin Rabbim'e Allah'a teslim oldum boyun eğdim dedi. Ve Allah Azze Celle de buydu ki biz seni insanlara imam yapacağız. Şu beyti yap dedi insanları sesle. Hz. İbrahim Aleyhisselam o an gaflet etti. Bak bu kadar lütufla karşı karşıya kalıyor ama bir an gaflete düşebiliyor. Ya Rabbi nasıl sesliyim? Ses sesle diyor. Biz senin sesini duyutacağız. Kur'an'da insanlar haca çağrılıyor kardeşler. Bak nasıl Allah kadar Hz. İbrahim'in çağrısını hala kıyamete kadar devam ettirecek. İşte o yüzden biz teşehidde kardeşler Hz. İbrahim aleyhisselama da salat ve selam getiriyoruz. Allah'a meselallah Muhammed ve Ala Muhammed. Kema sallayt ala İbrahim. Niye birçok peygamber anılıyor da İbrahim peygamber anılıyor? Yedinci katta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile İbrahim Aleyhisselam buluşuyor. Ey kardeşim hoş geldin diyor. Ümmetine benden selam söyle. Bak Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Muhammed ümmetine selam söylüyor. Aleyküm selam. Onlara söyle gidiyor. Cennet boş. Cennetteki nimetler boş. Orada amel işlerlerse, Allah'ı zikrederlerse Allah azze ve celle onlara cennette nimet yaratacak. Bir tane timbizdeki hası zikredelim, dersimize devam edelim. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber dersiniz. Kalbinize nur, gönlünüze huzur, imanınıza kuvvet, şeytanın defolmasına sebep, rızkınızın gelmesine, yüzünüzün nurlanmasına, imanınızın artmasına dünyadaki nimetler bunlar. Ve bir subhanallah demek mizanı doldurur diyor, teraziyi doldurur. Allah azze ve celle diyor cennette öyle bir ağaç diker ki size diyor Süvari ordusu, yani o zamandaki en son süratle giden binekten bahsediliyor. Süvari ordusu, en süratli at. En süratli gider de diyor, yüz senede o ağacın gölgesini geçemez. Biz buna iman ettik. İman ettiksek kardeşim, dilimiz boş durmaması lazım. Allah kötülüğü neden yarattı diyor, biliyor musunuz devamında? Hani kötülüğü yaratmadı dedi ya azınca, neden yarattı biliyor musunuz? Kullar iyilikler yapmadıkları için onlara bela ve musibet oldu diyor. Ve kullar da kötülükleri aldılar, amel ettiler diyor. Öyle ya, bir kul Allah'a tapmazsa binlerce ilaha tapmak zorunda kalacak. Bu sünnetullah'tır kardeşim. Yani hiçbir beşer ben Allah'a tapmıyorum da hiçbir şey tapmayacağım diyemez. Ya Allah'a tapıyor ya gayırlarına. O yüzden herkes kendini şöyle bir yoklasın. Burası bir alışveriş. O yüzden Ay-ı buyurduğu gibi. Onlar dünya hayatını satın aldılar, ahiretlerini sattılar dünya almak için. Ne kötü bir alışveriş yaptılar. Yani hangi akıl bunu kabul eder? Hiç ebedi satılıp da dünya hayatı alınır mı? Ticarette uğraşan insanlar dursun terazıyla tarsın. Bir kilo tenike, altı, tenikeyi almak için bir kilo altını kim verir? Ve bu alışverişi yapana ne derler? Affedersiniz aptal derler değil mi? Vallahi bu anlattığım onunla kıyas bile edilmez. İnsanoğlu bir ömür altın arıyor. Saçları sakalları bembeyaz oluyor. Gene aramaya devam ediyor. Saçlar sakalları bembeyaz olmuş. Altın hastalığı var. Kardeşler neyi arıyorsun? Cennet komple altın. Altından yakuttan zümrütten cennet. Ve ebedi sonsuz bir hayat. Yoksa inanmadık mı? Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Rahman suresinde öyle buyuruyor. Allah yi ala'i rabbikuma Pis mahlukları bu ayet mahvediyor, perişan ediyor. O halde Rabbinizin hangi ayetlerini yalanlarsınız? Subhanallah. Yeryüzündeki bütün nimetler fanidir diyor. Ölümlüdür. Ve Şeyhülislam Hulusi'nin ayetin devamında diyor ki, neden Allah Azze ve Celle bu ayeti böyle zikreti biliyor musunuz? Sizi günahtan sakındırmak, salih ammelere meydettirmek, dünyaya dalmamanız için bu ayeti zikreti. Yani ey insan diyor, şöyle dünyaya bak diyor, senin Rabbinden alıkoyan, sonsuz cennet yurdundan alıkoyan şu dünyaya bir bak ve Rabbin o dünya için diyor ki, ey insan, yeryüzündeki bu gözlüğü var ya her şey fanidir diyor. Hepsi ölümlüdür. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam sahabeye diyor ki şu an içinde 100 sene sonra hiç kimse hayatta kalmayacak. Ey akıl sahibi insan. Herhalde içimize yaşayan büyük neslim habi galiba. 50 de yoktur. 50 sene önce neredeydik kardeşler? Vermiş olduğumuz akıl nimetini kullanmayanlara Allah edeceğiz. Kardeşler 50 sene sonra neredeyiz? Allah aşkına değer mi ya? Değer mi? Yani şu 3 günlük dünya için sonsuz nimet yurdunu Elimizden kaçırmaya değer mi? İki cihan güneşi aleyhisselam buyuruyor ki, sizin içinizde cenneti isteyenler de var, isteyenler de var. Sahabe şaşırıyor. E Allah'ın peygamberi kim cenneti istemez ki? Benim getirdiklerimi iştenlikle yaşayanlar cenneti istiyor. yaşamayanlar istemiyor. Eğer zikirden gafil kalır, abdet edersek, kim bizim zikrimizden yüz çevirse diyor ayette. Biz ona göre şeytanı musallat ederiz. Şeytan niye musallat oluyormuş kardeşim? Bakın Allah Azze Celle bize bir salih amel, kulluk yapalım diye ayeti peygamberi göndererek, peygamberi de meleği göndererek, bize de akıl vererek, bir de kurtuluş yolunu açtı, bizi kendisine yaklaştırmak için bu ayeti zikretti. Çünkü ayette buyuruyor ki secdeyip de yaklaş. Demek ki bütün ameller bizi Allah'a yaklaşmamız için bir neymiş? Vesileymiş. Peki haşa vekârla Allah bize muhtaç mı? Allah bizi yaratmasaydı şanından bir şey eksilmezdi. Çünkü sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle hiçbir şey yaratmanın yeri neredeydi? Allah Celle bir boşluktaydı. Şeyh Hulusi'nin diyor ki kereminden, merhametinden, engin mutfundan, sınırsız merhametinden Allah diyor insanı yarattı diyor. İnsana akıl verdi, melek aracılığıyla peygambere kitap indirdi ve insana da ikra, oku dedi ve düşün dedi. Kendine yaklaştırmak için. Bir kulun Allah'a yaklaşması sırf Rabbinden olan bir menfaat. Peki Allah'ın kula ne menfaatı olabilir ki? Kul tenezzül edip Rabbini zikretmiyor. Allah adı Celi ise kulunu kendisine yaklaştırmak için bütün kapıları ağzına kadar açmış. Hadi kus, hadis-i biliyorsunuz kardeşler. Bana bir karış gelene ben bir kulaş gelirim. Yürüyerek gelene koşarak gelirim. Haydi Müslüman yerler yerlerle gökler kadar olan cennete koşun diyor. Allah'ın dininde yarışın, yarışın. Ama insanlar bina yarışında, arabanın kalitesinin modelinde, ağayı ve nefsi kabartmada yarışıyor herhalde. Bir de hayır hasenet yaparken duyutturmada. Şu kadar hayır yaptı. Yani Desin der yani. O yüzden Ebu Sufyan daha yeni iman etmiş. Ama biraz övülmeyi seviyor. Hani ben Ebu Sufyan'ım. Bilal Habeş'i gidiyor peygamberi diyor ki Çağrı filmi hepinizi deyletmişsinizdir. Ya Resulallah Ebu sıfyan biraz hani pışpışlanmayı seviyor. 130 bin insan Kabe'ye girerken oradan Bilal Habeş'i nidde ediyor. Ebu Sufyan'ın evinde olanlar selamettedir. Kabe'de olanlar selamettedir. Evlerinde olanlar selamettedir. Ey nefsim sen de mi övgü istiyorsun? Peki Rabbinin sana katındaki makamı sana yetmiyor mu? 124 bin peygamberin üzerinde olduğu bir yol üzerindesin. Rabbin sana kitap gönderdi, peygamber gönderdi, akıl verdi. Bunu anlayacak bir anlayış verdi ve oku dedi. Ey nefsim niye gaflettesin, niye gevşek duruyorsun? Hala bu duraksama niye, bu tereddüt niye? Şüphen ne? Allah'ın vereceği ücrete karşı içinde bir çelişkin mi var? Yoksa daha güzel bir patron mu buldun? Daha çok maaş veren bir yeri mi buldun? Bunların hiçbiri değil. Peki nedir? İşte Şirhul Hüseyin devamında diyor ki, Bir insan Rabbinin zikrinden gaflıysa, Allah'ın emrettiği emirleri yapmıyorsa, salih hamlelerden uzaksa, işte o dünya hayatında ölüdür. Yaşamıyor. Nasıl yaşamıyor? Onun kalbi hastadır diyor. Şu anda tıp, oyunda hastalık depremi oldu. Zeki kardeşimiz devlet taslinesi nedir o zamanlar? 9 psikiyatri bölümü, ondan sonra 4'ten başladığı ikinci postaya çıktı. Şu andaki son durumunu bilmiyorum da. Neden? E, %99 Müslümanız. Lafta Sallanınca paçalar tutuştu, kafalar bozuldu kardeşi. Sığınacak bir Allah'a inanç zayıf. Eee asker de askere giderken mayınlara yaklaştı mı kafayı bozuyor. Eee inanç zayıflamış kardeş. İnanç zayıflamış. Allah inancı kalplerde zayıflamış. Psikiyatri hastalıkları çoğalmış. Stresin tanımını zikredeyim kardeşlerim. Dinsizlik hastalığı. O yüzden Hz. İbrahim Aleyhisselam güneşe aya baktığı zaman... Sönenleri sevmem, batanları sevmem, benim bağlanacağım, tapacağım öyle bir varlık olmalı ki, ezeli ve ebedi, beni daima gözeten olmalı. Böyle bir Rabbimiz var, biz başka bir ilah mı arıyoruz? Allah aklımızı başımıza değiştirsin, kendi zikrine bizi yatıştırsın, bizi gaflete düşürmesin, şeytanın zikrine bıraktırmasın. Çünkü devamında diyor ki bizim zikrimizden yüz çevirene biz dünya hayatında ona bir şeytanı musallat ederiz. O onun ayrılmaz yandaşı olur ve o dünya hayatına kendisini doğru yolda zanneder. Onun işi gücü hep insanların hataları görmek olur. İnsanların hataları dile getirmek ve nefsini övmek onun için en büyük kurtuluş reçetesi olur. Ama onun kalbinde dehşet sıkıntılar vardır diyor. O dışarıdan insanlara yapmacık yapmacık sevgiler böyle gücükler gösterir ama onun kalbinde sıkıntı vardır ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama en iyisini Allah bilir. Mahmud Hoca'nın cemaatinden bir topluluk İstanbul'da tebliğe çıkmış. Sıra kapıyı çalarken Orhan Gencebay'a denk geliyor. Alıyor içeri, centilmece davranıyor. Dinliyor ve itiraf ediyor. Hani tebessüm ediyorum diyor, insanlara mutluluk sergilemeye çalışıyorum ya, ben mutsuzum diyor. Bak delikanlı. Harbi delikanlı. Niye? Çünkü Allah Azze Celle ayetinde buyuruyor ki kalpler ancak Allah anmayla huzura kavuşur. Şu televizyonda gördüklerini böyle yapmacık yapmacık gürücükler sergileyenler var ya Allah yalan söylemez kardeşler. Mutsuzlar mutsuz. Onlar kendilerini içkiye, alkol'e, esrara, hapa vuruyorlar hapa. Yani sahte gürücükler sergiliyorlar. Buralarında fırtınalar esiyor, tusinamlar esiyor, kasırgalar esiyor. Batıda gençlik çöktü. Ebe Enes Hoca'nın sohbetini buradan dinlediniz. Türkiye bu empoze etmeye çalışıyor. Esrar, bali, haplar. Ama kardeşler... O nur kalbe giderse var ya batı servetini satar o nuru o huzuru yakalamak için ve bu ümmeti muhammed'te Rabbim nasip et. O nuru yakalamayı, o ilk iman ettiğimiz zamandaki nuru yakalamayı ve bir daha bırakmama nasip etsin. Çünkü ayet ediyor ki Allah'ın öyle elleri var ki Rab'lerle bir anlaşma yaptılar ve onlar bir ömür o ahitlerine bağlı kaldılar ve hiç de topukları izlerinden yan çizmediler. Onlar hep öyle devam ettiler. Rabbim biz de onlardan eylesin. Ama değilse biz onu diyor şeytana diyor, musaretten sonra o günah pataklını onu sürükler diyor. Onun kalbinde sıkıntılar olur diyor. Onun kalbi ölür diyor. <gülüyor> dünya hayatında hep acılar, ızdıraplar çeker. Kabirde de diyor sıkıntı yaşar. Kabir onu sıkar diyor günahlardan dolayı. Mahşer gününde diyor onu kör olarak deriz. Ve o der ki ey Rabbim ben dünya hayatında görüyordum. Beni neden kör haşırttın? El cevap. Sen dünya hayatında bizim zikrimiz sana ulaştıktan sonra yüz çevirdin. Zikrimizi unuttun. Kurtuluşu, huzuru ve mutlu başlığını aradım. Biz de seni artık unutacağız. O yüzden onlara mahşep, günahkarlara karanlıktır kardeşler. Onlar müminlere, mücrübeyle beraberken Allah-u Celle'ye münadi diliyle uyarı gönderir. Müminlerden ayrılın. Ee, Oldu her taraf karanlık. Çünkü müminlerin nurları önlerinde gidiyor. Cehennemse Ya Rabbi müminleri çabuk geçirir, ateşimi söndürüyor diyor. Mücrübe dediler ki bizden ayrılmayın, karanlıkta kaldık. yolumuzu göremiyoruz. Bize azıcık ışık verin size ışık yoktur diyorlar. Bunlar karışır ayet hadisler. Ayet hadisler bunlar. O yüzden Rabbim burada bizi nurdan mahrum etmesin. Burada nurdan mahrum kalan orada da kalır. O yüzden Şeyh Huluslan diyor ki bir insan dünya hayatında ibadetten zevk almıyorsa, kaderden razı değilse, Rabbinin zikriyle hemdem değilse, hoşnut değilse kabirde de aynı azabı çekecek. yani ne demek bu? Bu adam astım değil, bronşit değil, nezle değil. Grip değil. Havada kötü bir şey yok. Neden o öyle olmuş? günahlardan kardeşim. Çünkü ayette Rabbimiz buyurmuyor mu? Onlar güneşledikleri zaman ne yaparız? Sıkarız diyor. Onlar göğe çıkıyormuş gibi olurlar. Gökte hava yok. Demek ki bir insan güneşlerken en büyük işkenceyi kendine, kendine yapıyor kardeşim. Kendini hapse sokuyor. Hapsın üzerinde kilidi vuruyor hapsanaya ve kendi kendini mahvediyor kardeşim. Dünyadaki cezası bu. Kabirdeki cezası bu. Mahşedeki cezası bu. Rabbini görmekten mahrum kalıyor. Cennet nimeti elinden gidiyor. Cennetteki huyirler elinden gidiyor. kâfirin cehennemdeki, homimilerin cehennemdeki yeri de gene kendisine de miras kalıyor. Bu kadar azap, bu kadar işkence, bu kadar sıkıntı. Bir hevanın peşine gitmek, bir nefsin peşine gitmek, bir şehvete uymak. Şimdi durup akıl sahibi insan elini başına arasına Yalnız kenarında tefekkür edecek. Kalbakta değil. Karnı tok, yatağına gidiyor. Bir beş dakika düşünecek. Ben ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Hangi akla hizmet ediyorum? Benim bu dünyanın beklentim ne? Bilinçli mi yaşıyorum, karambola mı yaşıyorum? Toplumun ağına mı kapıldım yoksa aklını selim olarak mı yaşıyorum? O yüzden ayette de Rabbimizin gibi Dileyen delille küfresin, dileyen iman etsin. Yani her akıl sahibine Allah'a delil indirmiş, kitap indirmiş, hüküm vermiş, hücret göndermiş. O yüzden hakikaten biz bir akıntıya mı kapılmışız gidiyoruz? Yoksa kendi bilinci bir şekilde hür, hür irademizle mi hareket ediyoruz? Herkes kendi nesline şöyle bir dursun, basın. Ve devamında Şeyh Huluslan diyor ki Kardeşler, muttaki mümin için şer bile bir nimettir çok hassas bir konu. Rabbim can kulula dinen nasip etsin. mümin için şer bile mümin şer bile hayırdır. Ve Allah Resulü buyuruyor. Şaşar müminin haline. Rabbim ezberlememizi, evet ezber. amel etme adına ve bir ömür unutmamamızı nasip etsin. Başımıza da bu has tac etmeyi nasip etsin. Amin. Şaşar müminin haline. Her işkencesi için hayırdır. Tamam, bitiriyorum. Başına bir hayır gelirse Şükrederse, Rabbinden bilirse bu için hayır olur. Başına bir musibet gelirse, sabrederse, bu da kendisi için hayır olur. Ve Allah diyor ki bu sadece mümine hastır. Çünkü Allah Azze ve Celle, Şeyh da bu hadisi tefsiz ederken diyor ki, Allah Azze ve Celle o mümini terbiye ediyor. Tezki ediyor, pişiriyor ve hazırıyor. Eğer sabredenler olursa inşallah, Allah Azze ve Celle onun neslinin sıkına ermesi, tamir ve ıslahı içindir bu. Ve hayır da şer de mümin için nimettir diyor. Bunu Şeyh bir diyor, unutmasın ama Ayeti hatırlayın. Sabrettikleri için, ayetlerimize yakinen inandıkları için biz onları önderler yaptık. Rabbim bizleri başımıza hayırlısı, şer olsun gelen imtihanlara karşı sabretmeyi, istiğfarı çoğaltmayı, hüsnü müsnündeki -hüsn zikir ve dualar düzenli yapmayı nasip etsin. Dünyayı da ahireti de güzel bir şekilde kazananlardan Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Rabbim nefsimizin şerrinden bizleri korusun. Rahmetini üzerimize yaysın. Bir an bile bizi nefsimize bırakmasın inşallah.